Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Emir Sultan 1 Sahibi Enver Ören Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu Senaryo Hüseyin Aydemir Yayını hazırlayan Niyazi Hancı Selamun Aleyküm evlat. Aleyküm selam bey baba buyur. Şoför Halil sen misin evlat? Evet benim. Şu koca kamyonun şoförü. Beni patronun gönderdi. Yolculuk Trabzon'aymış öyle mi? Evet Trabzon'a. Kamyonu tepelebe yükledik. Ama bizim muhabiri hala ortalarda yok. Hoşuna vakit kaybediyoruz. Ah bir gelsin sorarım ben ona bunun hesabını. Neden gönderdi patron seni? Yine ne diyor? Ee, şey e, ben de Trabzon'a gideceğim de patronun... ...seninle gidebileceğimi söyle. Ne? Dünyada olmaz. Ya neden otobüste gitmiyorsun? Otobüsle. Evet mi? otobüsle daha rahat daha çabuk gidersin. Kamyonda yolculuk yordur babacığım dayanamazsın. Uzun yoldur. Dayanırım evladım. Uzatma baba. <gülüyor> dayanamazsın dedik ya. Bana rüzgar Halil derler. Bastın mı gaza kamyon kanatlanır adeta. Bak... ...şu yüklenen kamyonu görüyor musun? Hangisini? şu... Ha, ha. ...şu kırmızı koca kamyon mu? Evet onu. O rakip firmanın kamyonudur. Bizimki gibi onun da yolu Trabzon'a. Oraya hangimiz önce varırsak... ...vurgunu o firma vuracak. Geç kalan avucunu yalar. Onun için daha Trabzon'a kadar kıyasıya yarışacağız onunla. Ölümüne bir yarış olacak. Onun şoförü dostudur ha. Rıza. Fırtına Rıza. Uçan kuşu yakalar derler ama... ...bir beni yakalayamaz. Tehlikeli adamdır ha. Karadır gözü... ...tam geçtim sanırsın... ...bakarsın ki arkanda... ...zayıf bir anını kollar... ...bulunca da kırar direksiyonu... ...iner üstüne ezar adamı... ...yaa işte böyle bey baba... ...belki ölüm bile var bu işin sonunda... ...hala geleceğim diyor musun? Evet evladım... ...kaderde neyse o olur... ...eğer ölüm... ...bu kamyonda yazılmışsa... razıyım. ...beni de al yanına... Tamam. Ne tuhaf adamsın ya. Olmaz dedik babacığım. Ya muavin gelmedi zaten sinirlerim altüst. üst. kamyonu da yüklendi neredeyse yola çıkacak. Otobüs evin babam. E, otobüsle gidemem ki. Neden gidemezmişsin? E, param yok. Param mı yok? Öyleyse ne arıyorsun buralarda? Şey... Yol için param vardı ama e. çaldılar. Çaldırmasaydın. Biz öyle her param yok yeni kamyonumuzu alsak o... Yola çıktın. Kötü kötü söyletme beni ya. Bir yolcu otobüsü değil. Yük kamyonu yük. Aman aman. Sakın bana sinirlenme. Yola çıkacaksın. İşte ben gidiyorum. Cenab-ı Mevlam seni kazadan beladan muhafaza buyursun. Hayırlı yolculuklar Mevlam. evladım. Ha, güle, güle, güle güle. Nerede kaldı bu Şu Rızadı arabaya doğru gidecek. Şundaki surata bak. Amma da ne sanıyorsa kendisini. Yolda gösteririm ona böyle kasımdan. İşte kamyonu da bindi be. Ama ben hala muhabil bekliyorum. Fazla bekleyemem, hemen yola çıkmalıyım. Ya şu ihtiyar kafama takıldı. Zavallı fazla yüklendim. Ne de temiz yüzü var dedim. Parasını da çalmışlar. Kovasaydım keşke. Ha, ne yapıyor Ha orada duruyor. Be. Hadi be Rüzgar Halil. Bir iyilik yap zavallı ya. Baba. Bey baba, gel. Gel gel hadi gel gel. Buyur evladım bana mı seslendin? Sana seslendim hadi yola çıkıyorum. Yani beni alıyor musun kamyona? Alıyorum ama bana muavillik yapmak şartıyla tamam mı? Bizim muavirlik. Bana muavillik yapar mısın? Memnuniyetle Rüzgar kaptan memnuniyetle. <Gülüyor> Hadi binelim öyleyse muhafim baba. <gülüyor> tamam Rüzgar kaptan tamam. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Emir Buhari hazretlerinin hatırına... ...hayırlı bir yolculuk nasip eyle. Ne dedim baba? Ne dedim sana? Bir şey demedim. Sadece dua et. Yo yo yo bir isim söyledin sen. Aa evet. Hazreti Emir Buhari dedim. Emir Buhari... Emir Buhari... Emir Sultan'ın ismidir. Kazalardan, belalardan korunmak için... Emir Sultan'ı vesile ederek... ...Cenabı Hakk'a Niyaz'da bulun. <gülüyor> Emir Sultan'a <gülüyor> Emir Sultan. Neden gülüyorsun evladım? Ne var bunda gülünecek? <gülüyor> ya, sabahleyin evden çıkarken bizim hanımla kavga ettik de. Kavga mı ettiniz? Neden? Yok da Ben uzun yola çıkacağım zaman... ...Emir Sultan'ın türbesine gidip... ...benim için dua eder de... ...ben böyle boş şeylere inanmam. Baba ne bileyim suaf gelir bana. Kaç kere söyledim gitme diye. Bugün gene gitmiş. Ona kızdıydım. Şimdi sen de aynı şeyi deyince... ...sinirimden gildim be baba. Boş şeyler mi dedin? Boş dedim ya. Boş şeyler bunlar baba boş. Rıza'nın kamyonunda hareket etti. Hadi babacığım duracak vakit değil. Bastalım gaza. geçtiğinden beri gözünü aynadan ayırmadın. Bir saattir tuhaf tuhaf deyip duruyorsun. Rıza. Gitene Rıza baba. Görünmüyor ortada. Daha iyi ya, Biz ondan önce varacağız demektir. Bırak görünmesin. Sen Rıza'yı bilmezsin. Demiştim ya. sinsidir o. Görünmez görünmez aniden çıkar ortaya. Sürer koca kamyonu üzerine. İçimden bir ses yine böyle yapacak diyor. Kalbini ferah tut oğul. ...şeytanın vesvesetine kaptırma kendini. Sen işine bak. allah Teala korur bizi. Bak... ...Bursa vilayetinin sınırları dışına çıkıyoruz. Allah ısmarladık. Ey Emir Sultan Hazretleri. Elveda ey, ey Yeşil Bursa. <gülüyor> Yine mi Emir Sultan Baba? Aa, bakıyorum neşan yerine geldi. Yak ailesine girdin. Bakma sen bana. Şu. <gülüyor> ...yaşlı halinle Bursa'da ne işin vardı... ...söylesene. Bursa'ya... ...Emir Sultan Hazretleri'nin... ...kabrini ziyarete geldin. E başka, başka işin yok muydu Bursa'da? Yani eşitot ziyareti falan yoktu. Ta Trabzon'dan Bursa'ya sadece... ...mezar görmek için geldin öyle mi? Tuval. Mezar görmeye değil evlat. Emir Sultan Hazretleri'nin... ...kabrini ziyaret edip... ...ruhaniyetinden istifade etmeye geldin. Sahiden, sadece... ...bunun için... Evet, bunun <gülüyor> için. Doğum. Şimdi sen turist oluyorsun, nezene? Hiç turizm yani. <gülüyor> Daha Trabzon'dan Burza'ya mezar görmeye. <gülüyor> Yaş kemale erdi de açtı bile. Bugüne kadar denkleştiremedim. Mübarek topraklara gidip... ...Peygamber Efendimiz'in kabri şeriflerini ziyaret edemeyince... ...onun yerine Efendimiz'in soyundan... ...alim, veli... ''Anadolu'nun ışığı, kerametler sultanı, Hazreti Emir Sultan'ın kabrini ziyaret edeyim.'' dedim. ''Çünkü kim onun kabrini ziyaret ederse kalbi gül gibi açılır.'' <gülüyor> Bütün dövizini de bir yan geziciye kaptırdın. He? Ya ya, birden çekti cüzdanımı cebimden. <gülüyor> Fark edemedim bile. ''Kaptı kaçtı.'' derler buna baba. ...şimdi senin paralarla bir güzel karnını doyuruyordular. Zavallı, zavallı adam. Ben helal ettim. Evet. allah Teala günahını affetsin. Ne diyorsun sen baba. Kim? Kim zavallı? Hırsız mı? sen mi? O zavallı. Aa, senin aklın başında değil galiba. Parasız kalıp memleketine kamyonla dönen sensin. O değil. E şimdi senin paranla zevkli sefa sürerken... ...senin simit alacak kuruşun bile yok. Sıkıntı içindesin. Benimki birkaç günlük geçici sıkıntı... Asıl sıkıntı, büyük ve tahammülü zor sıkıntı hesap gününde. Onun için hakkımı helal ettim. Benim yüzümden kimse yanmasın. Hesap günü mü? Hı hı. Öyle bir hesap günü ki ana evladından kaçacak. Öyle bir cehennem ki kıvılcımı düşse dünyayı, bütün dünyayı yakıp kül edecek. Ya Rabbi bizi cehennem ateşinden koru. ...sormaz mıyım ben sana bu hesabı... ...gelmedin... ...beni bu git yerle baş başa bıraktın... ...adam da bu konuları iyi biliyor ha... <gülüyor> ...küt küt cevap veriyor... ...baba... ...sen iman falan mısın yoksa... o ...emekli öğretmenim... ...neden sordun ...dini bahisleri çok iyi biliyorsun da ondan... ...saafurullah evlat... ...ben ancak duyduklarımı naklediyorum... ...yoksa... ...kendim ne halde olduğumu biliyorum... ...ama... ...Emir Sultan hazretlerinden... ...eli boş dönmediğimi de hissediyorum. Baksana... ...huzurlu, ferah ve kuş gibi hafif. Etsin. Yine Emir Sultan. Ah, ah. Ne dedin evlat? Ya, bir şey söylemedim. İşte fırtına Rıza. Önçeledi bizi soldayacak neredeyse. O da ne? Bizim muavim bu ya. Ya Ama ne arıyoruz Rıza'nın yanında? ...anladı... ...bu muavini ayartmışlar... ...ama ben şimdi gösteririm onlara... ...sıkı tutun baba... ...görsünler Rüzgar Halil'i... Ya uyma evlat bırak geçsinler... ...sığar mı be... ...şoförlüğe adamlar sığar mı... ...bir adamı yoldan koymak için muavinini hayartmak... ...gelikandılığa sığar mı... ...sakin ol evladım... ...daha yol uzun... ...geçeriz onları nasıl? Sığar. ...yok öyle... ...bir milim bile önde tutmam ben onu... ...görsel... Evlat, işareti görmedin mi? Burada kollama yapılmaz. Ee, sen karışma baba. Ama karşıdan bir otobüs geliyor. Gelmeden kollarımlarıza. Fakat çok süratli. Sus be babacığım, sus be. Yeter artık akıl hocası etti Evlat, evlat, otobüsün çabırkan. Sen aklını çabırkan. Sen aklını çabırkan. Sen aklını çabırkan. Sen aklını çabırkan. Sen Allah korudu. Tam zamanında kırdım direksiyonu. Tam zamanında kırdılar. Emir Sultan'ın himmeti. Frene de tam ayarında bastım. Boşu boşuna rüzgar hali dememişler bana. Ee ustalık bu işte. Bir başkası olsaydı toslamıştı otobüse. Allah bunca insana acıdı evlat. Sen asıl şimdi göster ustalığını. Bak yoldan çıktık. Çamur içindeyiz. Aa, doğru. Kötü saplanmışız. Ama seyretten şimdi beni iki dakikada çıkartırım. Sen nereye gidiyorsun? E şuradaki dereye. Abdest alıp namaz kılacağım. Ya seni muavin diye aldık. Şimdi namazın sırası mı ya? Fakat namaz vakti geçiyor. E. Namazdan sonra çıkartırız evladım. Benim kaybedi şekli dakikan bile yok. Bekleyemem. Kamyonu kurtarınca kaçarım. Sen bilirsin evlat. Ben namazımı eda etmeden şuradan şuraya gitmem. Yani bu ıssız dağ başında yalnız kalmaya razısın öyle mi? Kalabalıkların içinde nice insanlar vardır ki yapayalnızdır oğul. İster dağ başında oğul ister şehirde. Mühim olan Allah'la olmak. Allah var gam yok. Allah konuşuyorsun ha. Yok ben duramam gidiyorum bak. Gitme diye zorlayan yok. Yolun açık olsun evladım. Demiştim. Dur, dur, dur. Dur bir yere gitme. Demin... ...vakit namaz vaktiydi. Şimdi ise... ...muavinlik zamanı. Hele ver şu küreği bana. Heh, şuradaki çakılları... ...lastiklerin altına... ...döktük mü... Heh, ...oldu işte. Hadi... ...şimdi dene bakalım. yaşa Sen olmasan akşamı ederdim burada. Hadi bin. Rüzgar gibi eselim de enseleyelim şu rızayı. Anlatsana baba. Neden süsüyorsun? Ne anlatayım evlat? Kimdir bu Emir Sultan? Sen Emir Sultan hazretlerinin kim olduğunu bilmiyor musun? hele hele Bursa'da yaşayıp da onu tanımamak ne nasipsizlik. Senin tabirince tuhaf doğrusu. Yüzlerce menkıbesi anlatılır ahali arasında. Birini bari duymadın mı? E işte yarım yamalak bir şeyler duydum. Aslında pek kulak asma böyle Çocukken ninem anlatır dururdu ama unuttum. Nidem de senin gibi eski kafalı biriydi. Ama beni pek severdi. Duaları ezberletirdi. Hele bir dua vardı ki. En çok onu söyletirdi. bakayım nasıl duam. Hay Allah onu da unutmuş. Ee, hayat kavgesi neler unutturmuyor ki insanı. Bu unutkanlığın sebebi hayat mücadelesi değil o. Değil mi? Peki ne öyleyse? Gaflete sebep olan dünyaya düşkünlüğün. Helalinden olsun istediğin kadar kazan. İbrahim Aleyhisselam'da mezhep imamımız, imam-ı azam Ebu Hanife Hazretleri de varlıklıydı. Ama onlar serveti kalplerine koymuyorlardı. Hadi bunları hoş ver de Emir Sultan anlat. Belli ki onların halini anlayıp dilini biliyorsun. Hem öğrenirim hem de vakit geçer. Aslında söylediklerim Emir Sultan Hazretleri ve onun gibi İslam alimlerinin insanlara öğrettiklerinden başka şeyler değil. Ama madem öyle istiyorsun, dinle öyleyse. Seyit Emir Sultan ilahi bir işaretle mübarek Anadolu toprağına gelip yerleşen ve buradan bütün dünyaya ilim yayan bir büyük idi. Emir Sultan hadedi deyince evvela Bursa. Sonra da uzun bir yol gelir gözlerimin önüne. Uzun ve zor. Ancak ...halbi Allah aşkı... ...Resulullah sevgisiyle dolu olanların... ...aşabileceği bir yol. O yol ki... ...ta Buhara'dan Medine'ye... ...Medine'den Bursa'ya kadar uzanır. Buhara mı dedim. Evet, Buhara. Emir Sultan Hazretlerinin... ...dünyaya geldiği... ...o ilim ve alim menbaı... ...mübarek diyar. Emir Sultan bu diyarda yetişmiştir. Babası... ...Evliya'nın büyüklerinden... Emir Külal Hazretleridir ve Hazreti Hüseyin'in soyundandır, yani Seyittir. Emir Külal küçük yaşta annesini kaybeden oğlunu bir sat kendisi yetiştirdi. Zamanın büyük alimlerinden dersler aldı. Tefsir, hadis, kelam ve fen ilimlerinin hepsinde söz sahibi oldu. Gözleri doğuştan sürmeliydi. ...ve bakışları sevgi telkiyelerdi. Herkes ona daha gençliğinde hürmet ve muhabbet gösteriyordu. Vakti tamam olup Emir Külal Hazretleri ebediyete intikal edince... ...ondan babasının postuna oturmasını beklediler. O ise henüz kendini bu makama layık görmüyordu. Durmadan çalışıyor, ibadet ediyordu.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 صدق لما معهم زبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء Allah'ın azim. Taceddin, sen misin kardeşim? Evet, emin. Evet, evet. Buyur, gel otur şöyle yanıma. Otur da halleşelim be. Hı? Ne var senin? Sen ağlıyor musun? Bir şey yok. Evet. Demin Kur'an-ı Kerim'i okurken sizi dinledim. Öyle evet. güzel okuyordunuz tutamadım dolan Gözyaşlarım benim okuyuşumdan değil kardeşim. Dinlediğin ayeti kerimelerin güzelliğinden. Rabbimizin sözleri bunlar. Bir harfi bile zulmeti nura boğmaya, yürekleri yumuşatmıyor, kuru gözlerden rahmet akıtmaya kadir olan sözler. Ne güzel anlayabilmek, ağlayabilmek ne saadet. Emir'im, niçin kabul etmezsiniz babanızın makamını? Eğer sizi orada görürsem daha mesul olacağım. Hayır Taci. O makama layık olan kişi ben değilim. Babamın halifesi Seyyid İsa'dır. Benim gideceğim yol daha çok uzun. Yol mu dediğiniz eminim? Evet kardeşim. Alacağım mesafeler bitmedi daha. Onun için Medine'ye gideceğim. Medine'ye mi? Medine. O mukaddes topraklara yerleşip ...ilmimi ve ömrümü orada tamamlamak istiyorum. Ama... ...ama emirim yolculuk aylarca sürer. Hem... ...hem bizlerin size burada ihtiyacı var. Gitmeyin emirim. Bize şu fena halimize koy gitmeyin. Bu yolculuk bana emredildi Tacittin. Hazreti Ali efendimizi gördüm rüyamda. Bana Medine'ye git... ...Ceddin Muhammed Aleyhisselam'a selam ver buyurdular. Emirim ne hayırlı bir rüya. Ama bu emrin manasını anlayalım. Bize anlamak değil... ...yerine getirmek düşer. Onun için hemen yola çıkacağım. Öyleyse... ...çok şey istemiş olmazsam sizden... ...derim ki... Çekinme kardeşim söyle. Eğer çok şey istemiş olmazsam... ...en fakiri de ortak edin saadetimize. Ben de sizinle geleyim. Hadi. ...kardeşim, beraber gideceğiz elbette. Ve derhal Buhara'dan ayrıldılar. Önlerinde sonu gelmez çöller, geçit vermez dağlar... ...taramilerin kestiği yollar vardı. Yollar, ah yollar. Kimse bilemez yolların ne demek olduğunu benim kadar bitmez Tükenmez bu yollar baba. Ömrüm yollarda geçti benim. ...herkes hayatını... ...bir yolda tüketir evlat... ...ama mühim olan... ...orta yolda olmak. Ya baba... ...nereden bulursun böyle lafları? Ört... Evet, ...benim yolum yanlış... ...sen anlattıkça da... ...bunu daha iyi görüyorum ama... ...ama bende bu yanlışları... ...düzeltme kuvveti yok... ...var Halim. ...ne güzel konuştun şimdi senin iyi biri olduğunu ilk gördüğümde anlamıştım zaten. İyi mi? Ben iyi bir insan değilim baba. Bir bilsen beni, bir bilsen. Öyle deme. Hiç olmazsa yanlış yaptığını bilip üzülüyorsun. Bu da doğruya varmanın ilk adımı sayılır. Ama ikinci adım atacak gücüm yok baba. O gücü bulamayınca da tekrar geriye dönüyorum. Yine aynı yanlışlar, yine aynı hatalar. Bak, o kamyonun eskiden sahibiydim. Ama şimdi şoförüyüm. Babamdan miras kalmıştı. Ekmeğimi kazanayım diye ilk zamanlarda zevkle çalıştım. Ama sonra bir baktım etrafıma, hayat değil bizimkisi. Günlerce yol git, yağmur, çamur, viraj, yokuş, uykusuzluk, elimde kalan üç beş kuruş. Ancak karnımız doyuyor. Oysa ben bunun gibi beş tane, on tane daha kamyon alıp nakliye işi yapmak istiyordum. Yok para kazanmak... ...lüks içinde yaşamak istiyordum... ...bu böyle gitmez dedim kendi kendime... ...bir şeyler yapmalı... ...bir yol buldum... ...kısa zamanda dört kamyonum daha oldu... ...kendim yola gitmiyordum artık... ...köförlerim vardı... ...daha da çoğaltmayı hayal ediyordum... ...fakat bir gün kamyonlardan birisi kaza yaptı... ...elden çıktı... ...sonra başka bir tanesini aldılar elimden... ...sonra ötekisi derken... ...bir e bu kaldı yine. ...ne yoluydu o bulduğun yol ki... ...kısa zamanda... Dört kamyon edindin ve birden kaybettin. Hayatım boyunca çıktığım en tehlikeli yoldu baba. Ama insana baştan öyle görünmüyordu. Parlak çuhalarla kaplı bir yol. Ama ha. yürümeye başlayınca anladım ki oturumlarla doluymuş. Umar milletine yakaladım. Senin anlayacağın kısa zamanda dört kamyon kazanmış ve aynı hızda kaybetmiştim. Bir tek bu baba yadigarı kalmış elimde. Bir de nakliyat filosu hayali dedim neden olmasın neden gene dört kamyonum daha olmasın işte bu kamyonu koydum ortaya kaybettim babam mirasını babamın helal kazancını da kaybetmiştim ne yapacağımı şaşırdım kamyonumu kurtarayım diye evi koydum ortaya Çoluk çocuğu evsiz bıraktım orada gitti işte şimdi eski evimde kiracı eski kamyonun şoförü bıraktım kumarı şimdi diye mi? oynamıyorsun artık. <gülüyor> Bıraktım. Az önce Rıza'nın arabayı sollarken oynadığım kumar değil miydi baba? İçime işlemiş. Elimde bir şey olsa yeniden oynarım. Kamyonunu, evimi geri alayım diye oynarım. Şu aldatıyor seni. Nasibten ötesinin olmayacağını unutma. Aslında bakarsan böyle. Bizim hanım da hep böyle söyler. Çap çekti zavallı benim için. Benim işi gücü bırakıp kumara dadandığımı anlayınca vazgeç. Gel Emir Sultan'ın türbesine gitti. Orada dua et. Tövbe et. O yardım eder de kurtulur. Birden tepem attı. Nankör kadın benim. Bak bu kadar zamanda böyle zenginledin. Sen ne kurtulmasından söz ediyorsun. O sinirle birkaç tane tokat vurmuşum. Az zaman sonra bütün kazandıklarımı kaybettim. O gene hiç ses çıkarmadı. Sabretti. Ne bana küstü ne de hayatı. Oysa ben bazen... ...böyle kapılıyordum ki. Ama gene de beni teselli etmiş. Ee, manevi gıda alanların hali başka. Onlar sabretmesini bilirler. Ümitsizliğe düşmezler. Etraflarına da kuvvet verirler. Ah, her şeyi unuttuk. Elin ya... ...ninemin ezberlettiği o güzelim duayı bile unuttum. Yine hatırlarsın inşallah. Aslında dilimin ucunda... ...yattım sağıma... ...yalnız. Öyle kolaydı ki... Şuraya bak baba. Rıza'nın kamyonu bu. Yakaladık onları. Huh, tekerlek patlamış. <gülüyor> Bizim muamine bak. yapmış çamurun içine. <gülüyor> Hak etti. Dur şunlara bir selam vereyim. <gülüyor> Bakıyorum. Çok sevindin Halil. Ama aynı vaziyette biz de olabilirdik. Hala olabiliriz. Nasıl de? sevinmem baba... Bu işin ucunda hem çok para... ...hem de namun mevzu bahis. Kıza, rüzgara geçmiş... ...dedirteceğime öleyim daha iyi. Bak yine yanlış yapıyorsun evlat. Bu nam senin ne işine yarar? Yeden baba? Aksan kötü bir şey mi? Bak Emir Sultan adını bırakmış. Asırlar geçti hala söyleniyor. Seda Trabzon'dan geldi. Her gün her taraftan birçok insan geliyormuş kabrine. O başka o. Onlar bu makama kendilerini... Her kederle yükseldiler. Emir Sultan Hazretleri Nam Yahut Tarab işinde değildi. Genova'ya başladık baba, bırakalım bunları. Hadi sen Emir Sultan anlatmaya devam et. Ne oldu? Medine'ye salim vardılar mı? Evet. Bu uzun ve tehlikeli yolculuğu Resulullah'ın sevgisiyle dolu kalbiyle tamam edip Medine'ye vardılar. Haç mevsimi olduğundan çok kalabalıktı. Emir Hazretleri orada. Seyitlere ayrılmış odaların bulunduğunu bildiği halde, Seyit olduğunu göstermemek için başka bir yer aradı. Fakat bütün yerler doluydu. Emir Buhari mahzun mahzun dolaşırken, Seyitlere ayrılmış bir sessiz oda gördü. Boş. Bir kuvvet onu oraya doğru çekti. İçeriye süzüldü. Ama bunu gören bir Medine'li çıktı karşısına. Ne ararsın burada yabancı? Kimsin sen? İsmim Muhammed Buhari. Mescid-i Nebevi'ye ziyarete geldim. İyi ama burada kalamazsın. Kendine başka bir yer bulmalısın. Ne zamandır yer arıyordum, bulamadım. Burasını boş görünce giriverdim. Boş, evet boş. Ama burada herkes kalamaz. Başka yer yok ki. Nereye gideyim? Bu oda sigitler için ayrılmıştır. Sana izin verirsek, herkes akın eder buraya. İntizam bozulur. ...saklanamayacağım galiba... zat açığa çıkmam için zorluyor beni... ...haklısınız... ...ama ben de seyidim... Seyit mi? Sen mi? Evet... ...on ikinci imamın torunuyum... Senin seyit olduğunu burada kim bilir? Hem seyit olsan... ...duruşun başka, kıyafetin başka olurdu... ...kimi şahit göstereceksin? Ben burada garip bir kişiyim... ...beni kimse tanımaz... ...öyleyse neyle ispat edeceksin... Hazreti Ali Efendimiz rüyamda Ceddin Muhammed'e selam ver buyurmuşlardı. Şahidin peygamber efendimiz olsa gerek. Evet. kolayı var. Resulullah'ın türbesine gidip kendisine selam verelim. Ne diyorsun Allah aşkına? Peygamberimize selam verelim diyorum. Eee sonra? Sonra ne olacak? Hangimizin selamını alırsa onun efendimizin torunu olduğunda şüphe kalmaz. Garip bir iddia ama kabul ediyorum. Hadi efendimizin türbesine yüzümüzü dönelim ve selam verelim. Pekala. Buyurunuz. Esselamu aleyke ya dede. Esselamu aleyke ya dede. Esselamu aleyke ya dede. Şey sıra sizde. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyke ya dede. Eee, peygamberimiz cevap verdi mi? Söylesene. Birden, tarifsiz güzellik ve heybette bir ses işitildi. Resul-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek sesiyle, ''Ve aleyküm selam ya beledi'' diye cevap vermişti. Bu ses, sanki bütün cihanda yankılandı. Bunun üzerine, orada bulunanlar, rahatsız ettikleri için... Emir Buhari'den özür dediler. Allah Allah tuhaf. Peki sence doğru mudur bu baba? Elbette. Zaten Buhara'dayken rüyasında Hazreti Ali Efendimiz ona Medine'ye git. Ceddin Muhammed Aleyhisselam'a selam ver demişti. Doğru ya. Peki Emir Sultan Bursa'ya neden geldi? Ee, maksadı Medine'ye yerleşmekti. Ama bir gece rüya gördü. Uyandı ve ...Buhara'dan kendisiyle beraber gelen Tacettin isimli arkadaşına koştu. Tacettin o sırada şömlek yapıyordu. Tacettin efendim nereye? Durdur şu çark. Şu çömleği de bitireyim öyle durdururum hatta. Hayır hayır, hemen durdur. Gidiyorum. Gideyor muyuz? Nereye? Anadolu'ya. Anadolu'ya mı? Sahi mi diyorsunuz? Elbette sahi diyorum. Hadi toparlan yola çıkıyoruz. Bu mübarek toprakları aniden bırakıp Anadolu'ya gitmek de nereden çıktı? Resul-i Ekrem'in beldesinden ayrılacağımıza bir türlü inanamıyorum. Bu topraklara yüz sürebilmek için Buhara'dan buraya kadar nice zahmetlere katlandık. Hani ömrümüzün sonuna kadar burada kalacaktık? Emri ilahi böyle. Emri ilahi mi dediniz? Evet, evet. Emri ilahi. Murad-ı buradan ayrılmamızı istiyor. Dün gece bir rüya gördüm. Etraf nur içindeydi. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin önünde edeple diz çökmüştü. Yanlarında Hazreti Ali Efendimiz de vardı. Hazreti Ali bana uyan dedi. Uyan ve diyarı Rum'a git. Sonra birden nur dağıldı. Uyandım. Hala mis kokuları duyuyordum. Efendimizin de içinde olduğu bir rüya şüphesiz doğrudur. Öyleyse gecikmeden yola çıkalım. Çıkalım. Elveda ey mübarek topraklar. Elveda ey güzel şey. Bakın bakın. Üstümüzde üç kandil yanıyor. Onları takip edeceğiz. Nerede sönerlerse yerleşeceğimiz yer orası olacak. Ya. Hadi, hadi yola düşelim artık. Ve düştüler yola. Üstlerinde ışıl ışıl üç kandil. Çöller geçip dağlar açtılar. Yolda emir hazretlerini gören ona tabi oldu. Kalbe tesir eden nasihatlarını duyan yanından bir daha ayrılmıyordu. Tam 39 kişi olmuşlardı ki bir gece üç kılavuz kandil gökte hiç hareket etmeden durdu. 39 kişi bekleşmeye başladılar. Bu arada Emir Sultan sık sık söylediği bir şiiri okuyordu. Gecenin sessizliğinde ...mubarek dudaklarından dökülen bu şiir gönüllere işliyordu. Eğer gönlün benimle olursa Yemen'de olsan bile yanımdasın. Eğer gönlün benimle değilse Yanımda olsan bile uzaktasın. Dinle bak hak ne hoş söyledi. Zebur'un da Davud'a buyurdu. Düşman ol önce nefs belasına. Ondan bana uymakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan ziyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana yol. Nefsinin şerrinden halas ol. Nefsinin muradından uzak dur. Düşersen eğer şeytana uzak dur. Ne oldu? Dinlemiyor musun yoksa beni? Ee, dinliyorum baba. Bir an aynada Rıza'nın kamyonu görür gibi oldum da... ...yanıldım herhalde. Sen anlat. Evet. Onlar kandillerin hareket etmesini beklerken... Tam yakınlarımda iki kişi onları gözlüyordu. Bunlar zengin bir beyle oğluydu. Bunlar ne hikmetli sözler baba? İçime işledin. Kim ola ki bu zat? Bilmem. Bugüne kadar hiç görmemiştim buralarda. Ama söyledikleri gözümü yaşarttı doğrusu. Sanki kalbimin en hassas noktasından beni kendine çekti. Onu konağımızda misafir etseklerim. Nasihatlarını dinlerdik Hatta isterse yanımızda devamlı da kalabilir Kalır mı ki Hadi yanlarına gidip soralım Gidelim baba Selamun aleyküm Ve aleyküm selam Destur var mı Buyurun. Deminki güzel sözlerinizi işittik de geldik Uzak yoldan gelmişe benzersiniz Medini münevvere de Ya Demek ta medin Peki hangi şehire gitmektesiniz Allah bilir yani belli bir yeriniz yok. Bizim obada kalsanız... Teşekkür ederiz. Al, Öyleyse buyurun gidelim. Açsan sofra kuralım. Yorgunsanız döşek serelim. Cenab-ı Hak cömertliğinize cömertlik katsın. Lakin bize izin yok. Bakın beyim. Şuradaki kandilleri gördünüz mü? Evet gördüm. Işıl ışıl üç kandil. İşte o kandiller nereye giderse biz de oraya gideceğiz. ...nerede dururlarsa... ...orada kalacak. İşte bir veli ve onun kerameti. Öyleyse bize müsaade. Hadi oğul, gidelim gayri. Sen git baba. Eğer kabul ederlerse... ...ben de dervişlerle gideceğim. Ha? Efendim, beni de aranıza kabul eder miydiniz? Otuz dokuzken... ...kırk olduk elhamdülillah. Demek... ...buradaki molamızın hikmeti senmişsin. İşte... ...fandiller yürümeye başladı. Haydi diyor Bismillah. Onlar mola verdiler ama biz kaç saattir yoldayız. Gel şurada biraz dinleleyelim bir şeyler yeriz. Namaz da kılarsın. Rıza'yı unuttun galiba. Hiç unutur muyum unutmadım da... ...arabanın da karnı acıktı doyurmazsak adım atmazdı. Biz de yarışı kaybederiz o zaman. <gülüyor> Seni yarıştan vazgeçtin sandım hiç vazgeçer miyim baba Rüzgar halillerler bana Heh. işte lokanta hadi içeri girelim ya şöyle baba oturalım Heh. ama Nasıl? sen anlatmaya devam et meraklandım iyice Emirim bakın kandiller söndü bize mi ömrümüzün kandili de bu şehirde sönecek mekanımız burası olacak. Buraya, şu mağaraya yerleşelim. Diğer arkadaşlar civara dağılarak yılmadan, yorulmadan insanlara Allah'ın emir ve yasaklarını bildirsinler. Fakat emirim sizden ayrılmak istemezler ki. Biz ayrılmak ister miyiz? Hiç Resuller Sultanı'nın toprağından ayrılmak ister miydik? İşaret böyle. Hicret ettik. Şimdi de emri marufta bulunacağız. O emri maruf ki cihattan üstündür. Hem bizimkisi zahiriye ayrılık, gönüllerimiz bir. Her sene bu vakit şu Erguvanların açtığı mevsimde burada buluşuruz. Ben de gidecek miyim? Hayır, sen yanımda kal. Bana lazımsın. Geçim için gene çömlek yaparız. Kandillerin durduğu yer tahmin ettiğin gibi Bursa'ydı. Yaptıkları çömlekleri satmak için şehre indiklerinde herkes... ...ilgiyle... ...bu yabancılara bakıyordu. Kimdi bunlar? Hele şu... ...yeşil sarıklı, nohudi elbiseli olan... ...bakışları... ...insanın kalbine işliyordu. Meraklandım da baba... E, nasıl öğrendiler onun kim olduğunu? Uludağ'da... ...uzlete çekilmiş... ...bir rahip yaşıyordu. Her senenin son ayında... ...Bursa'ya inerdi. Fakat... ...o sene Bursa'ya zamanından önce indi. Görenler... Merakla onu takip ettiler. Rahip doğruca Emir Buhari Hazretlerinin kaldığı mağaraya gitti. Buyurun. Sefa geldiniz demek için uğradım ya Emir Buhari. Sefa buldum. Lakin benim emir olduğumu nereden bilirsin Rahip Efendi? Ceddin Muhammed Aleyhisselam buraya geleceğini, ismini ve soyunu rüyada bana bildirdi. Öyleyse niçin Müslüman olmazsın? ...haklı bir sual. Zaten büyük peygamberin huzurunda... ...kelime-i şehadet getirdim. Tuhaf. Demek rahip Emir Sultan'ın... ...Bursa'ya geleceğini rüyasında görmüş. Evet. İşte bu hadise... ...Bursa'da çabuk duyuldu. Bursalılar... Emir Buhari'nin kim olduğunu... ...nereden ve nasıl geldiğini... ...çabucak öğrenmişlerdi. Güzel ahlakına hayran oldukları... ...bu kamil zata... ...kalpten bağlandılar. Etrafı bir anda kalabalıklaştı. Hatta... ...Emir Buhari adı... ...bütün Anadolu'ya yayıldı. Emir Sultan Hazretleri... ...beylikler arasında... ...nasihatler ederek... ...birlik ve beraberliğin gerçekleşmesi için... ...didiniyordu. Ama... Zamanın sultanı Yıldırım Baezid Han, Emir Sultan'ın bu gayretlerinden habersizdi. Avrupa topraklarında at koşturuyordu. Bu esnada Engeros Kalesi'ni muhasara etmiştik. Kale bir türlü düşmek bilmiyordu. Asker hazır mı Yunus Bey? Hazır Askerin maneviyatı nasıldır? Sultan. Desene Evronos Bey askerin maneviyatı nicedir? Sultan. Bilirim Evronos Bey'im bilirim. Tam üç ay oldu. Bu ne kavi kalaymış. Bir taş dahi düşüremedik. Asker yoruldu, ümidi kırıldı. Lakin geri dönülür mü koca Evronos? De bana sen olsan döner misin? Allah yolunda olduğumu bildikten sonra dönmem Sultan. İşte sebep bu Evronos Bey. Im. Geri dönemem Niyetimiz halis olduktan sonra Hak hala bizi yardımsız koymaz. Ben buna inanır, mücahit gazilerime güvenirim. Dönmeyeceğiz koca Evranos, dönmeyeceğiz. Bu kale Allah'ın izniyle düşecek. İnşallah Sultanım. İşte etraf ağırdı. Vaktidir, Vaktidir Evranos. <Gülüyor> ne bu şamata Evranos? Kale kapısı açıldı sultan. Bakın kim bu serdar? Nasıl girmiş içeriye? Bilinmez ki sultan. Asker'e hücu memri ver Evranos. Ki zelden çıkıp sancağımız çekilsin ve dahi huzur makal ayı açan serdar getirilsin. Emriniz başım üstüne. ...gayet zafer müyesser oldu. Elhamdülillah sultanım. Evranos Bey, hala kapısını açan Serdar'ı bulun demiştim. Aradık sultanım fakat bulamadık. Nasıl olur Evranos, gözlerimle gördüm. Üzerinde nohudi bir libas, yeşil cübbe ve yeşil sarık vardı. Ve sanki kılıç ehlinden ziyade gönül ehline benziyordu. Allahu alem belki de alemi ervahtan biriydi. <Gülüyor> Gereğini Rehber insanlar diye dinleseniz, enesultan programının birinci kısmını dinlediniz. İkinci kasetle buluşmak üzere hoşça kalın.